We'll <music> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerini olsun. Bir güzel akşam, siz güzel insanlarla yeniden beraberiz. Bizi Allah'a kul olma noktasında, peygamberine ümmet olma şuurunda ve Kur'an'a talebe olma Şerefinde bir araya getiren Allah'a binlerce hamd ve selam. Celle Celaluhu Bizi bu rahmetten ayırma hiç. İnşallah. Ve sevgililer sevgilisi Cihan serverine sonsuz salatü vesselam. Bir üç aylık üç ayların Rahmet kokan mevsiminin içindeyiz. Regaibi gerilerde bıraktık. Recemin içinde yürüyoruz. Bir yol, etrafı yeşilliklerle dolu, namütenahi güzelliklerle dopdolu güzel suların fışkırdı güzel bir yol. Yukarıda bir güneş var, her şeyi aydınlatan. Rahmet kokan bir rüzgar var, esip gelen... İnsanın içini reyhanlarla dolduran güzelim. En güzel kokular ta ciğerinizin içine kadar işliyor. Ve dünya bütün içindekilerle bir anda bir cennete dönüşüyor sanki o yolda yürürken. Yolun üzerinde duraklar var, istasyonlar var. Kimine beraat demişler, kimine miraç demişler. Kimine teheccüd demişler, kimine duha demişler, demişler ve etrafı nurla dolduranlar bu güzel yoldan yürüyenlerin önlerinin açık olacağını, sevgi dolacağını, dolaşıracağını söylemişler. Selam bize yol açanlara, selam bize güzel mevsimlerden, rahmet kokan mevsimlerden güzel şeyler getirenlere, İç, i̇ç alemimizi, rahmet alemimizi kuşatanlara. Ve bu mevsimde yeniden namaz diyeceğiz. Yeniden namazın huşuunu, namazın güzelliğini, namazın cazibesini. Namazın rahmetini yeniden hatırlayacağız Yüze çarpılmayacak Özensiz olmayacak Rahmet dolu bir namaz Yüze çarpılmayacak dedim Çarpılmaması gerek Namazınız Allah için olacak Huşu ile olacak Dolacak Nasıl kurbanların, kılınan kurbanların etleri ve kanları Allah'a erişmeyecekse, takva erişecekse, namazda da Allah'a ulaşacak olan secdeler, rükular, kıyamlar değildir. Onları yapan kişinin kalp hali, Allah'a kurbiyet halidir. İç aleminiz kalbiniz Allah'la beraber olacak tekbir getirirken. Allahu Ekber derken bütün kainatı arka tarafa atmak, yok saymak, bütün bütün Allah'a yönelmek, toptan ve top yakın bir ihlasla donanmak. Ve Allah Resulü'nün dostu Muaz bin Cebel Sevgililer sevgilisi Muaz'ı Yemen'e Gönderdiğinde Samimiyet istiyordu Ondan ihlas diyordu Allah Resulü İhlasla ve iç Alemiyle topdolu olan Amel güzeldir diyordu Namaz kılarken iç aleminiz doğru mu? Namaz kılarken Allah'la irtibatınız iyi mi? Kalbinizle irtibatınız iyi mi? Namazdan gafil misiniz? Namazla dopdolu musunuz? Namaz kılarken iç aleminizde Cevherler parlıyor mu? Allah'ı zikrederken Ruh aleminiz, kalp aleminiz Teze yan halinde mi ihlas? Kur'an diyordu ki muhakkak müminler zafer içindeler, iflah olmuşlardır. Kim o Müslümanlar? O onlar ki namazlarında korku ve tevazu sahibidirler. Allah kabul etmez diye korkus sahibidirler. Allah kabul etmez mi diye endişe mütevazi mütevazidirler, dolu doludurlar, boş sözlerle ilgilenmezler, faydasız işlerden yüz çevirirler. Namazı kılarken iç aleminizde bunları hissediniz. Allah'ın rahmetinin yanı başında olduğunu, Allah'ın namazınızı gördüğünü kabul etmeyeceğini belki, edemeyeceğini belki, kabul edilemeyeceğini belki daha doğrusu düşününüz. Kabul edilmeye layık olamayacağını namazınızın düşününüz. Dolu dolu bir namaz. Kılarken Allah'la irtibatınız iyi mi? Yoksa bin şey o andan aklınıza mı geliyor? Bin şey akılza gelse de kılın yine. Kılın da temizleyin aklınızı. Kalbinizi temizleyin, temizleyin. İç aleminizi temizleyin. Namazı kılarken sırattan geçer gibi olun. Namazı kılarken hesaplar önünüze verilmiş gibi olun. Namazı kılarken iç aleminizin... defaatle hesaba çekildiğini düşünür gibi olun ve rad suresinde dendiği gibi ve melekler her bir kapıdan girerek diyecekler ki din üzerinde sağlam durup sapmadığınızdan sabrettiğinizden İşte bundan dolayı ise selam olsun. Selam olsun demek. Selamla dolmak, doluşmak. Rahmetle doluşmak. Sevgi bulmak. Ümitsiz olmamak, ümitle dolmak, ümidi bilmek. Sevgililer sevgilisinin rahmetinde, güzeller güzelinin dünyasında Sevgililer sevgilisine biler serverinin o rahmet kucağından bir şeyler kapmak. Bir namazlık ömrünüz var belki. Belki selamdan sonra yaşamayabilirsiniz. Kalbiniz durur belki. Birdenbire bir sıkıntı bir hal geliverir. verir sizi. O namazın Allah'la son ahit olduğunu unutmayınız. Hani sevgililer sevgili vefat etmeden önce gözümün nuru namaz diyordu. Allah Resulü'ne halil denmişti. Dost denmişti, sevgili denmişti. Onu sevgili yapan en önemli şeylerden biri uzun kıyamıydı. Uzun rükûydu ve uzun secdesiydi. Secde ile Allah'a yakınlaşmak. Secde et... Allah'a yakınlaş diyordu Kur'an. Secde ile Allah'a yakınlaşmak. Şeytani bütün hislerden, nefsani bütün vurgunlardan uzaklaşmak. O alemde Allah'ın rahmetini kuşatmak, bilmek, bulmak, secde etmek. Secde edilen, secde edilmeye layık olan tek Rab sensin Allah'ım diyebilmek. Ve... Bir darlık geldiği zaman Bir sıkıntı geldiği zaman Allah'a Resulü namaz kılın diyordu hani halkına Ayet okuyordu Taha suresinin 12. ayet O ayette diyordu ki Ey Resulüm Ailene ve ümmetine namazı emret Ve kendinle de namazı devam et Biz senden bir rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırırız. Güzel akibet takva sahiplerinindir. O sahabi ki... Ve o sahabiyi öğreten... Sahabi yetişiren Allah Resulü ki... Bir zorluğun karşısında... Kendi namaza verirdi. Ve ben kendimize söylüyorum... Bizler Şu kadar uzun nutuklar atan bizler Saatlerce konuşan bizler İslam davasından bahseden bizler Şu namaz ibadetinde ne kadar gafiliz Bir bilseniz Gece teheccüdlerden düşmüşüz Gafiliz Duhalardan, evvabinlerden uzaz Nafilelerden kopmuşuz Ne kadar az secde ediyoruz Ne kadar az Allah'a yakınlaşacak Yolları kavuruyoruz, koşturuyoruz, gafil bir hayat yaşıyoruz. Hocamız da gafil, vatandaşımız da gafil, ilahiyatçı da gafil, dünyayı sanki ellerinin içerisine almış, zikir sahibi olan da gafil. Doğru değil mi? Bu gafleti yakalamamış olsaydık, gafletin çukuruna düşmemiş olsaydık, ümmetin hali bu mu olacaktı? Müslümanların hali bu mu alacaktır? Gerçek bir takva sahibi olsaydık, mahallemizde içki içilebilir miydi? Zina işlenebilir miydi? Fuhuş işlenebilir miydi? Allah Resul inkar edilebilir miydi? Heybetimiz, manevi halimiz dahi bunların yapılmasına engel olurdu. Doğru değil mi? <gülüyor> sever tutan bundan ala ne var ki Allah sever tutan bundan enfes ne var ki göğünde bir seferi aç günahlarına ilaç mahşerde başına bundan güzel ne Baş evde başına bundan hala ne var ki? Kur'an ateşe perde, oku onu her yerde, derman olur her derde. Bundan hala ne var ki, derman budur her derde. Ve Enes anlatıyor Allah'a Resul'u duydum şöyle diyordum Kim namazını vaktinde kılar Ve o namaz için güzel bir abdest alır Namazının kıyamını ayakta duruşunu Rükunu eğilişini ve secdesini Yerli yerinde Huşu ve huzu Yani eğilme Allah'a tam bağlanma Korkma Hissetme İşte böyle bir halde yaşarsa yaparsa O namaz pırıl pırıl bembeyaz olarak gider Ve şöyle der Mahşer aleminde Giderken mahşer alemine doğru Sen benim hakkımı koruduğun gibi Allah seni korusun der Namaz sahibine dua eder Ve kim namazı vaktinde kılmaz abdesini de güzel almazsa Rükünlerini yani namazın gerekli olan temel farzlarını tam yapamaz, emirlerini tam yapamaz. Kuşu'a, kalp rahatlığına, kalbi hazırlığa dikkat etmezse o namaz sim siyah şekle girer. Tabaranin rivayeti ve şöyle der, senin beni berbat ettiğin gibi Allah da seni berbat edecektir. Ve daha sonra o namaz eski bir elbise gibi o kişinin yüzüne çarpılacaktır. Yüzünüze çarpılmak namazın Kabul eder misiniz? Sanki karganın, sanki kuşun yerden yem alması gibi dua ediyoruz. Ve namaz kılıyoruz. Öyle ya... Kim namazı fuşu ve hudu ile kılarsa gök kapıları namazın kabul olması için açılacaktır. Namaz bir nura dönüşecek, ışık olacaktır. Ve Allah katında şefaat isteyecek, şefaat edebilir miyim Allah'ım diyecek. Ve sevgililer sevgilisi öne diyordu. Bel iyice iyilerek... güzelce ruku edilmeyen namaz ne kadar müthiş bir benzetme belin iyice bükülmeden yapılan ruku hamile olup da doğumu yaklaştığı sırada çocuğunu düşüren kadına benzer ne güzel demiş sevgiler sevgilisi hani oruçlular hakkında da diyor diye nice oruç tutan var ki O ancak aç kalacaktır. Geceleri uykusuz, gündüzleri aç, başka bir şey eline geçmeyecektir. Namazınız böyle olmasın. Kerem sahibi olan Allah'tan kerem isteyin. Dönün Allah'a dönün dönün, çaresi yok. Allah'a giden yolların dışındaki bütün yollar kapalı, çıkmaz sokak. Bakın kainat yıkılıyor birden. Herden bir kainat yıkılıyor ve herden bir kainat açılıyor. Her doğum yeniden bir diriliş değil mi? Ve her ölüm bir kıyamet değil mi? Kaç kıyamet koptu evlerde, kaç kıyamet. Mezaristana bakınız. Bazı şehirlerin baştan başa, ...bir mezaristana döndüğünü görürsünüz... ...kaç kıyamet yaşandı orada... ...insanlar... ...sefil bir haldeler... ...daha ne kadar yaşayacaksınız... ...ne kadar ümidiniz var... ...kaç yıl yaşayacaksınız... ...ne kadar ölümsüz kalacaksınız... ...düşünüyor musunuz... ...hesabınızı yaptınız mı... ...ne kadar yürüyeceksiniz daha... ...bakıyor musunuz önünüze... Hanginize ebedi hayat verildi? Hanginize? Hanginize sonsuzluk yazıldı? Hanginize? Hanginizin defterinde ölümsüzdür diye yazıldı. Hanginizin kimliğinde ölmeyecek diye yazıldı. Hanginizin? Neden o halde Allah'ı unutmak? Neden o halde Allah'tan uzaklaşmak? Neden o halde peygamberi düşünmemek? Neden o halde secdesiz kalmak? Hanginiz ebedi yaşayacaksınız? ...hanginiz... ...ve bir gecenin karanlığı gibi... ...ve bir gecenin karanlığı gibi... ...bir anda zifiri karanlık olacak... ...sesler kesilecek... ...lal ve ebkem kesilecek... ...gidecek herkes girecek... ...ve soğuk bir toprağın altında... ...zifiri bir karanlıkta kalacaksınız... ...hesap sorulacak... ...hesap vereceksiniz... Hanginiz hesap vermeyeceksiniz? Hanginiz? Ve bin muaveyla koparacaksınız. Yeniden dönebilmek için. Yeniden şu aleme dönüp konuşabilmek için. Kapıları zorlayacaksınız iç aleminizde. Bir secde bilsem. Bir kuva Bir kıyamda durabilsem. Bir kıyamda durabilsem. Kim bir fatihada durabilsem Hanginize çevrilecek Hanginize müsaade edilecek Yeniden fatihe okuyabilirsiniz diye Hanginize Hangi nebi ebedi yaşadı Hangi resul ebedi yaşadı Hangi veli ebedi yaşadı Hangi ermiş ebedi yaşadı Onlar yaşamadılar da sen mi yaşayacaksın sen mi? Hanginiz kendine o kadar güveniyor ebedi yaşayacak diye? Kim belge aldı Allah'tan ölmeyecek diye? Billahi çıkmaz sokak. Vallahi çıkmaz sokak. Yanlış yapıyorsunuz Allah'ı unutanlar. Yanlış yapıyorsunuz. ...peygamberinden bigane olanlar... ...yanlış yapıyorsunuz Kur'an'a eğilmeyenler... ...günahın içerisinde... ...günahın o simsiyah kasvetin içerisine dalmış gidenler... ...içkiden kopmayanlar... ...namazsız kalanlar... ...hak yenenler, ...zulmedenler... ...billah yanlış yapıyorsunuz... ...bu yol çokmaz çıkmaz sokak... ...bu yoldan çıkış yok... ...çarpılacaksınız duvarlara... Heyhat edeceksiniz. Lakin çaresizsiniz. Billahi yanlış yapıyorsunuz. Ve Tabarani'yim. Kıyamet günü diyor kul ne bilir serverin? Kendisinden ilk sorguya çekileceği ameli namaz olacaktır. Eğer o tam ve güzel olursa namaz diğer amelleri de kabul edilecek. Namazı bozuk ve berbat ise diğer amelleri de boşa girecek, tarumar olacak. Tarumar edecek misiniz amellerinizi? Benim kalbim temiz, Allah kalbi temizlerden de namaz istiyor. Kim demiş sana kalbi kirli olanlar kılar diye? Kalbin temiz öyle mi? Secdeye eğiliyor musun? Peygamber'in kalbi senden daha temizdi. Ayaklarının altı şişecek kadar kılardı. Alnında nasır bağlardı. Sahabinin kalbin temiz ölemi. Kandır bakayım kandır, kend, kandır kendini. Çevir dolabı bakalım çevir dolabı. Kandırmaya devam et kendini. Sen Allah'ı kandıramazsın. Sen kendini kandırıyorsun. Nefsin senin üzerinde oturmuş. Seni idare ediyor yazık sana. Sık sana Uğruna canımı kurban Vereyim ya Resulallah Uğruna canımı kurban Vereyim ya Resulallah Salatullah Selamullah Ve mahzun nebi Şöyle diyordu Hırsızlık bakımından insanların en kötüsü namazı çalandır. Namazını çalandır. Hayret ediyordu sahabi. Hayret ediyordu. Ey Allah'ın Resulü diyorlardı. Kişi kendi namazını nasıl çalabilir ki? Cevap veriyorlardı sevgililer sevgilisi. Namazın rukunu ve secdesini tam yapmayarak. Darimin rivayeti. Hırsızlık. Hırsızlık. Ve Ebu Derda Baktın diyor bir gün nebiler Serüvenin başını göğe kaldırıyor Semayon ta ilerilerine doğru Bir ara dedi ki ilmin dünyadan kaldırıldığı zaman Gözlerimin önüne getirildi de Sahabeden biri şöyle dedi Ya Resulallah ilim nasıl kalkacak Biz Kur'an'ı okuyoruz Çocuklarımıza okutuyoruz Sanki bize anlatıyor. Onlar da çocuklarına okutacaklar, okutacaklar, sürüp gidecek. Allah'ın Resulü dönecekti. Ziyada dönecek soran sahabiye. Ben diyecekti seni çok zeki zannederdim. Sonra devam buyurdular. Şu Yahudiler ve şu Hristiyanlar. Onlar da Tevrat ve İncil'i okuyorlar. Hem de okutuyorlar. Lakin buna rağmen ne işe yaradı? Yani yaşamadıktan sonra hayata tatbik edecek hale gelmedikten sonra kuru kuru okumanın ne anlamı var diyordu. Bir tepsi gibi kainat peygamberin önünde. Bakıyordum. gayb Allah bilir amenna. Lakin gayb Allah cin suresinin ifadesiyle de. dilediği peygamberlere gaybi dilediği kadar açacaktı. Açılan gaybin içerisinde Allah'ın Resulü görüyordu. İç âlemimize anlatıyordu. Tıpkı kıyametin alametlerini anlattığında anlattığı şeylerin bir bir vuku bulduğu gibi. Salat ve selam sana. Soruyordu Ebu Derda da cevabını alıyordu. Sonraları Ebu Derda'nın bir talebesi şöyle diyordu. Obade bin Samet'in yanına gittim. Radiyallahu anhum. Ona anlattım Ebu Derda'nın halini. O diyordu ki şöyle. Ebu Derda doğru söylemişti. Ben de ilk önce dünyada neyin kaldırılacağını sana söyleyeyim mi? Söyle deyince namazdan huşu kaldırılacak diyordu. Namazdaki huşu kaybolacak olacak Müslümanlar namaz kılacaklar, huşusuz kalacak. secdesiz secdesi yerince yapılmayan, rüku yerinde yapılmayan, kalbin bütün kainatın devdevelerinden boşaltılmış olduğu bir halde Allah'a dönmediği namaz, huşusuz namaz, Allah'a tam eğilmeden olan namaz, Secdede siz sanki toprağa eğiliyorsunuz? Secdeyi secdede sanki alınlar sadece toprağa mı konuyor? Siz Allah'ın önünde kendinizi secdeye veriyorsunuz. Rahmete uzanırcasına, şefkate uzanırcasına Allah'ın o getireceği o mükemmel o kainatın manevi haline eğilircesine eğiliyorsunuz. Secdenin esas manası odur. Hazreti Aişe'nin annesi Umuruman radıyallahu anha diyor ki Namaz kılıyordum Ebu Bekir gördü beni Namazda sallanıyordum Beni öylesine bir azarladı ki Sıddık Neredeyse namazı bozacaktım Bana dedi ki Umuruman Resulullah'ı duymadın mı Allah'ın Resulü şöyle diyordu Sizden biri namaza kalkınca bütün vücudu hareketsiz kalsın ''Yahudiler gibi sallanıp durmayın.'' ''Çünkü vücudun namazı hareketsiz durması, namazın tamam olmasından bir parça, sanki rükün gibi'' diyordu Tirmiz'in rivayeti. ''Kalbin sağlam duruyor mu yerinde namaz kılarken?'' ''Allah'la beraber, onunla beraber mi?'' ''Ammar gibi haniya, onun o halde yaşadığını sen namaza yaşıyor musun?'' Ammar gibi Eziyet ettiler Zulmettiler Allah'ın Resulü inkar etsin diye Direndi Ammar Direndi ve sonra Sabredemedim Nihayet onların dediğini demek zorunda kaldı Ve sonra dönüyordu Helak oldum ya Resulullah Diyordu Kalp çok önemli kalp var ya o, o, o et parçası O et parçası onun manevi görüntüsü var ya Nil tutman ma nanı لك diyordu. Ne oldu Ammar? Onların senin hakkında dedik dediklerini dedim. Seni inkâr eder gibi. Dilimle onların dediğini dedim dediğinde Allah Resulü ellerini Ammar'ın göğsüne koyuyordu. Kalbin üzerine nasıldı burası diyordu. Sen inkâr ettiğinde nasıldı? Ammar ağlıyordu. ''Vallahi o Allah ve Resulü ile doğup doluydu.'' ''İn'adu fe ud diyordu.'' ''İn'adu fe ''Yeniden sana zulmederlerse yeniden sen de dön.'' ''Yeter ki kalbin yerinde olsun.'' ''Kalbin yerinde mi?'' ''Sağlam mı kalbin?'' ''Allah'la beraber mi kalbin?'' ''Tenhadayken gözlerin yaşarıyor mu?'' ''Resulullah'ın adını duyduğunda dudakların bükülüyor mu, düzülüyor mu?'' ''Seviyor musun?'' Allah'ı ve Resul'u ve Kur'an'ı seviyor musun? Namaza aşık mısın? Ezan okunduğunda vücudun hareket ediyor mu? Biliyor musun bunu? Kabrinde senin namazın kurtaracağını biliyor musun? Bre Müslüman! Kur'an felah buldu namaz kılanlar dedi. Farkında mısın? Felah buldu Müslümanlar namaz kılanlar. Felahı arıyor musun? Felahı arıyor musun? Felahı içki şişesinden mi bulacaksın? İsyanda mı bulacaksın? Felahı işret gecelerinden mi bulacaksın felahı? Allah namazda bul diyor sana. Nerede arıyorsun? Allah'ın Resulü namaz kılarken bazen göğe bakardı, semaya bakardı, zirvelerin zirvesine, umut ediyordu, Refikul Ale'ye ulaşacağı günü arıyordu belli ki, belli ki özlüyordu, hep semaya bakardı, sonra ayetler gelecekti. Namazlarında huşuya dikkat eden müminler felah ve kurtuluşa erdi. Birden nebiler sermenin başı düşüverdi. Yere eğdi başını. Sahabi de önce sağa sola bakardı bazen. İnan ayetlerden sonra değişti sahabi. Hiçbir tarafa bakmıyorlar. Gözleri bir tarafta. Mahlam. i̇bn Ömer anlatacakken radiyallahu anh'a sahabeyi gördüm diyordu. Kendine anlatmıyor, dostlarına anlatıyor. O da ayrı bir huşu ve hudu. Namaz için ayağa kalktıklarında bir şeyle ilgilenmezlerdi. Bütün bütün varlıklarıyla kendilerine namaza verirlerdi. Gözlerini seyce yerine dikerlerdi. Allah'ın kendilerine baktığını kabul ederlerdi. Gördüğünü anlarlardı. Namazda Allah'la Allah'ın rahmetiyle ilgilenmek başka şeyden firkat etmek kuşu yakalayamıyoruz kalbin oynuyor demek bakışların sabit olacak ayağın sabit olacak kayalar gibi sükunet olacak hareketsiz olacaksın bir mümin gibi duracaksın kalbi ve dili Bütün vücudu hareket eden bir münafık gibi değil, bir mümin gibi duracaksın. Sadece kalbin Allah'ı zikir ve kalbin ayetler, sadece dilin Allah'ı zikir ve dilin ayetlerle oynayacak, oynaşacak, ayetleri söyleyecek o kadar. Ve i̇bn Ebu Hatim'in rivayeti İmran bin Husayn'in Kim namazı onu çirkin Ve iren şeylerde men etmiyorsa Onun namazı yoktur Hadisi açalım namazı Sevap olarak eksiktir Yoksa namazı Hadisleri bazen zahiri anlamıyla Almayalım Çünkü namazı Namazın dışındaki Çirkinlik namazı bozmaz çünkü Fıkhın ölçüleriyle bu manadaki sözleri dengelemek gerek. Güzel kılıyorlardı. Bütün bütün güzel kılıyorlardı. Namazlarıyla namazlarında huşu ve huzu içindelerdi. İlim sahibiydiler, takva sahibiydiler, himmet sahibiydiler. Namazı seviyorlardı, namaza aşıklardı. Namazı kılarken bir belanın defi gibi kılmıyorlardı. Ama şu borcu bitireyim de kurtulayım diyor, demiyorlardı. Öyle bakmıyorlardı. Sahabenin büyükleri... Namaza durduklarında kendilerinde bir Allah korkusu sezilirdi. Azamet kaplı art. Sevmek ve korkmak. Hazreti Hasan abdesti kendi yüzünün rengi değişirdi. Niye diye sorulduğunda azametli, mutlak kudret sahibi, her istediğini derhal yapan bir sultan huzurundayım diyordu. Ve namaz kılmadan önce, Namaz kılmak için mescide gittiğinde Hazreti Hasan kapıda dururdu. Kapıda başını eğerdi önüne. Huzurdaki zatın edebiyle kaplanırdı içi bir an. Rabbim derdi kulun kapındadır. Ey iyilik sahibi Allah. Kötülük sahibi kul kapına geldi. Sana geldim. Sen bu kullara iyilik edensin. Kötülük yapanları bağışlamayı emrettin. Sen iyilik yapansın. Ben kötülük yapanım O halde ey yan olan Allah Muntakim olan Allah Rahmet sahibi olan Allah Benim yaptığım kötü hareketleri Ey kerem sahibi Allah Sahip olduğum bütün keremle bağışla diyordu Hasan gibi olmak Hüseyin gibi olmak Dolmak Peygamber torunu gibi Anlamak namazı Kuşmu orada yakalamak Kaçta kaçınızda var bu hal Söyler misiniz? Kaçta kaçımızda var. Söyler miyiz? Diyeceksiniz sende var mı başta? Bu sözlerim önce kendi nefsime. Ben de arıyorum. Şu da. Onun için anlatıyorum. Ben de arıyorum. Derler ki Zeynel Abidin Her gün yüzlerce rekat namaz kılarmış. Teheccüdü hiç bırakmazmış. Aptast alırken yüzü sarar olmuş. Namaz kılmak üzere ayağa kalktığında ayakları titrermiş Zeynel Abidinin. Neden bu halin? Kimin huzuruna durduğunuzun farkında değil misiniz dermiş. Bir gün namaz kılarken derler ki evinde yangın çıkmış Zeynel Abidinin. O namazına devam ediyordu. Sonra hadiseyi anlatanlara Vallahi diyordu Ahiret yangını Benim evimin yangınını unutturdu bana Haberim olmadı? Ahiret yangını Zenil abidin gibi olmak Serap Maalesef sefa çok uzak Sana kayları gece verirmiş Gündüz kimse görmesin Onun verdiği sadakayı kimse anlamazmış. Vefat ettiği zaman onun yardımıyla geçinen yüz aile ordu ortaya çıktı. Ve Hz. Ali kerremallahu vecihe. Namaz vakti gelince aynı hal. Yüzün rengi değişir, vücudu titrer. Sorulunca şöyle derdi, yer ve göğün kaldıramadığı, dağların taşımaktan aciz kaldığı, bir emaneti eda etme zamanı gelmiştir. Kusursuz yapabilecek miyim? Bir zat anlatır. Zünnuni Mısır'ın arkasında ikinci namazını kılmıştım der. Bir an Zünnun-u Mısır'ı Allahu Ekber dedi. Allah kelimesi üzerinde, lafzı üzerinde öyle büyük bir tesir oldu ki üzerimde sanki bedenim aldı gitti vücudumdan. Can kalmadı sanki. Dondum ve dondu kaldı. Ekber dediği zaman onun aldığı tekbirin heybetinden kalbim paramparça olacaktı. Derler ki Uveys, Veysel Karani, Mazen ruku halinde, Mazen secde halinde bütün bir gece secdeden kalkmazdı. Saatler boyu secde halindeydi Uveys. Ve Hazreti Aişe'nin Resulullah'a anlatırken ki bir sözü var ki, Kayıda Kayıda değer. Resulullah çok yakındı bize. Her an bizimle beraberdi. Fakat namaz, namaza duracağı zaman, namazla, namaz vakti geldiği zaman sanki hiçbirimizi tanımazdı. Etrafta hiç kimseyi tanımazdı sanki. Bütün, bütün, bütün, bütün, bütün varlığıyla Allah'a yönelirdi. Kimseyi tanımazdı sanki. Halvet. istirak. Allah Resulüne ait bu kavramları kullanmak çok zor. Bugün tasavvuf için bunları kullanırız. Halvet. Allah'tan gayrından halvet. İstirak. İstirak. Ama Allah Resulü için bu cümleleri kullanmak çok zor. Bütün bütün böyle hissetmek, bütün kainattan heybet duymak, bütün kainattan firkat duymak, Allah'tan gayrisinden uzaklaşmak, bütün bütün.